Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüdür. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayır kazandırsın. Hayra gidecek yolda bizlere güç kuvvet versin. Sadıklarla beraber yolculuk ettirsin ve sadıklarla birlikte bizlere karşılasın. Kardeşlerim bugün sıralı derslerin dokuzuncusu inşallah. Biliyorsunuz dinde bilinmesi gereken bazı esasların üzerinde durduk. Ve hep Cibril hadisinin şerfi üzerinde devam ettik. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Din nedir? Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Bugün de inşallah iman kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Allah bizlere anlatma hepimize güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim iman kelimesi tek kullanıldığında zahiri, görünen ve batini ameller onun anlam örgüsüne girer. İman söz ve amelden ibarettir. Yani kalbin, dilin, kalbin, organların ameli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir. En üstünü La İlahe İllallah en düşüğü ise yol üzerinde insanlara zarar veren şeyleri yok etmedir. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında Gerçekten iman eden o kimseler ki Allah'a ve Resullerine iman eder, sonra şüphe etmezler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. İşte sadık olan yalnızca olmazdır diyor. Aleykümselam Yine Rabbimiz subhanahu ve teala müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne inanmışlardır. Resulü ile beraber bulundukları zaman, ondan izin almadan gitmezler diyor. şurası. Kardeşlerim, Allah Resulü anisselatir Abdul Abdülkays heyetinin elçilerine söylediği gibi, mutlak iman kavramına İslam kavramını da dahil etmiş ve size Allah'a iman etmeye emrediyorum. Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz diye sorduğunda onlar La ilahe illallah Muhammeden Resulullah buna şehadet etme, namazı kılma, zekatı verme, ganimet olarak aldıklarınızın beş devirini vermektir buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki her mümin müslümandır. Ancak her Müslüm mümin değildir. İman kavramı kardeşlerim amel veya İslam kavramlarıyla birlikte kullanıldığında onlar ki iman etti ve salih amel ettiler. Veyahut Cibril'in kendisine sorması üzerine ve vesselamın iman, İslam ve ihsan kavramlarıyla gelmişti. Kardeşlerim, İslam, Allah'tan başka ibadet yapılacak bir mabut merci bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmedir. Namazı dost doğru kılma, zekatı verme, orucu tutma, gücü varsa haç etmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklaması üzerine Cibril, o zaman iman nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a iman, meleklerine, kitaplarına, peygamber gününe, ahiret gününe, kadere, hayrın da şerrin de yaratıcısının Allah olduğuna iman etmektir diyor. Son olarak ihsan nedir diye sorduğunda Cibril, ihsan sanki Allah'ı görüyor musun gibi ona itaatta kulluk, ibadet etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilmelisin diyor. Evet kardeşlerim. Bu hadisi İslam iman kavramlarının arası söyleyeceğim. Evet. Tamam. Kardeşlerim hadiste İslam ve iman kavramlarının arası ikisi de birbirine yakın anlamlar için içerdiği için ayrılmıştır. Burada İslam kavramı tek başına kullanıldığı için iman kavramına dahil edilmiştir. Aleyküm kardeşler. amel kavramı da bunun gibidir. Çünkü Deminki zikrettiğimiz rivayette olduğu gibi İslam kavramı amelden kaynaklanır. Ayrıca görünürde yapılan, edilen İslam kavramı amelden kaynaklanır. Amel, kalbin, imanın ve onun gerekli kıldığının bir göstergesidir. Kardeşlerim, kalpte iman vücut bulduğu zaman Buna bağlı olarak organlara da imanın alametlerinin tezahür etmesi zaruredir. Kalbin imanı denildiğinde bunun kalbin tasdiki ve boyun eğmesinden kaynaklanması demektir. Şayet böyle değil de bir kimse kalbiyle Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu tasdik ettiği halde ona buğuz ediyor ve onu kıskanıyor ve ona uymayı kendisine yediremiyorsa, o kimsenin kalbi gerçek anlamda iman etmiş değildir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. İman kelimesi tasdik anlamını içeriyorsa da onunla eş anlamlı değildir. Mesela bir olguyu tasdik eden herkese o kişi tasdik ettiği olguya iman etmiş denilemez. Öte yandan eğer bir kimse, ben bir in ikinin yarısı olduğunu, göğün üstümüzde, yerin altımızda olduğunu, insanların gözlemlediği ve bildiği şeyleri tasdik ederim derse, o kimse tasdik ettiği şeye iman etmiştir denilmez. Aksine iman kavramı, sadece kaybi olgular hakkında verilen haberlerin tasdik edilmesi halinde muhtevasına uygun anlamı ifade etmiş olursun. Çünkü kardeşlerim Yusuf'un kardeşlerinin sözleri olduğu gibi sen bize iman etmezsin. Biz doğru olsak bile diyor. Kime diyorlar? Ey babacım biz sana doğruyu söylesek de sen zaten bize inanmayacaksın diyorlar. Çünkü onlar Yakup Aleyhisselam'a kendisinin görmediği bir şeyi haber vererek ona iman edenle onunla iman eden arasını ayırt ediyorlar. Kardeşlerim bunlardan birincisi haber veren için söylenir. İkincisi ise kendisiyle haber verilen için kullanılır. Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin söylediği gibi sen bize inanmıyorsun. Aynen ayette geldiği gibi Yunus suresinde kavminden genç bir nesil hariç Musa'ya inanmadılar diyor. İşlerinden bir kısmı da peygambere sıkıntı verir. O her söyleneni dinleyen bir kulaktır derler. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır Müminlere inanları buyuruyor. Evet, sesim net değil mi? Görüldüğü gibi kardeşlerim ayette Allah'a iman etmekle müminlere inanma kavramları birbirinden ayırt edilmiştir. Yani anlatmak istediğim dedem as sakin ol. İstenen müminler bir şeyi haber verdikleri zaman burada doğrulanmasıdır. Allah'a inanmasına gelince bu onun ikrar etmesi babındadır. Aynen Allah Azze ve Celle Firavun ve ileri gelenleri hakkındaki sözü de bu bağlamdadır. Bizim gibi iki beşer olana mı inanacağız diyor müminin suresinde. Yani onların ikisinin doğruluğunu ikrar edip tasdik edeceğiz demektir. Aynen bu muhtevada gelen ayeti kerimeye baktığımızda şimdi ey müminler bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardır ki Allah'ın kelamını duyarlar da düşünüp akıl erdirdikten sonra bile bile onu değiştirirlerdi diyor Bakara suresinde. Yani kardeşlerim bu ilkeleri ikrar ettiler, buna benzer ifadeler Kur'an'ın birçok yerinde yer almıştır. Kardeşlerim, asıl amaç iman kelimesinin yalnız bazı haberlerde kullanıldığı ve bu kelimenin emin, güvenlik kelimesinden alındığıdır. Bunun gibi ikrar kelimesi de kar kelimesinden alınmış. Zira mümin güvenlik içerisinde olan kimse demek. Bunun gibi mukir de ikrar eden kimse demektir. Bu yüzden bir amelin kalpten kaynaklanması için o amelin doğruluğunun kalp tarafından tasdik edilmesi gerekir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Demek ki iman kalp ile tasdik, tasdik ettiğini dil ile ikrar İkrar ettiğini azalarıyla göstermesi gerekir. İman şube şube, küfür de şube şubedir. Artar ve eksilir kardeşlerim. Rabbim imanımızı artırsın ve takvada yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Bir kimse Allah Resulü ve Selam'ın Resul olduğunu bildiğinde bu bilgisini onu sevme, ona saygı duyma, duygularıyla birleştirmeyerek ona buğz eder, onu kıskanır ve ona uymayı kendine yediremezse o kimse ona iman etmiş değil aksine onu inkar etmiştir. Kardeşlerim İblis'in Firavunun peygamberi çocukları gibi tanıdıkları halde onu inkar eden kitap ehlinin küfürleri de bu kabildendir. Çünkü kardeşlerim, iblis ne verilen haberi ne de haberi vereni yalanlamıştı. Sadece Rabbinin buyruğunu yerine getirmeyi kendisine yedirememişti. Nitekim firavun ve kavma hakkında da Allah Azze ve Celle vicdanları onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kendini büyük görme yüzünden onları inkar ettiler diyor Nemin suresinde. Musa da firavuna demişti ki Ey firavun bunlar ancak göklerin ve yerin Rabbının deliller olarak insanlara indirdiğini pek hala biliyorsun diyor İsa'a suresinde. Yine kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Bakara suresinde. Demek ki kardeşlerim yalnızca kalbin hakkı bilmesi şayet o bilgiyi hak bilgisinin gereğince yine kalpten gelen amel ile birleştiremezse, kalbiyle o hak bilgiyi sevmez ve ona uymazsa, bu bilgi sahibine hiçbir yarar sağlamaz. Allah cehaletimizi gidersin, hepimize güzel anlayış versin. Bilakis Allah'ın kıyamet gününde ilmiyle amel etmeyen aminleri, çarptıracağı, insanların en çetin azap görenlerinden olacaktır. Bakın Allah Resulü ve Vesselam nasıl dua ediyor kardeşlerim. Allah'ım yararsız bilgiden, ilimden, doymayan nefisten, kabul görmeyen duadan, korkmayan kalpten sana sığınırım diyor. İşte bu, bu neden nedir kardeşlerim. İşte bu ne, bu nedir? Ama ne var ki? Öyle fırkalar çıkmıştır ki fırkayı denle dediğimiz aynen mesela Aleykümselam selamlar hamur, turla hoş geldiniz. Cehmiye ekolüne mensup olan kimseler salt kalbin hakkı bilmesini ve o bilginin doğruluğunu tasdik etmesini iman olarak tanımlamışlardı. Kardeşlerim, şeriat bir kimsenin mümin olmadığına işaret ederse, bu o kimsenin kalben hak bilgisine sahip olmadığına işaret eder. Bu sanı, dince ve akılcı cehaletin en büyüğüdür. Bu düşüncenin gerçek anlamdaki ifadesi, müminle kafirin bir olduğunu söylemektir. Bu nedenledir ki, Veyki bin El-Cerrah, Ahmet bin Hamdel ve diğer önde gelen ilim adamları bu düşünceleri yüzünden Cehmiye ekolüne mensup kişilere kafir demişlerdir. Rabbim hepimize hayır versin. Doğruyu anlamayı nasip etsin kardeşler. Biliyoruz ki gerçeği bildiği halde başka bir maksatla o gerçeği yadırgayan Gerçeğin karşısında kendini büyük gören her insanın onun bilgisine sahip olmadığı düşünülmez. Demek ki kardeşlerim imanın kalbin tasdiki ve ameli olarak tanımlanması kesin bir gerektiriktir. Yani iman kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amelin onu ispatlamasıdır. Evet kardeşlerim işte ülemamız önden gidenler Allah onlardan razı olsun Rabbim içimizden de Rabbani alimlerin çıkmasına nasip etsin. Onlar imanı tarif ederken iman söz ve amelden ibarettir demişlerdir. Yani kalbin kastı ki asıl ikrar ve akabinde ameldir demişlerdir. Demek ki kardeşlerim, kalp bir şeyin hakikatını tasdik edip iradeyi içeren tam bir sevgiyle onu sevdiği zaman bunun göstergesi olan amellerin tezahür etmesi gerekir. Çünkü kesin irade tam kudretle birleştiğinde amaçlananın kesinlikle meydana gelmesi gerekir. Aferin dedeci. Akıldım dedim. Değerli evet kardeşlerim, bir eylemin meydana gelmesini olumsuz kılan nedenler, yeterli gücün bulunmaması ya da yeterli iradenin yokluğundandır. Allah hepimizin cehaletini gidersin. Böylesine olumsuz bir durum söz konusu değilse, aranılar, aranılan bu gerekçeler yeterli ölçülerde mevcutsa, bu seçme sonucu eylemin meydana gelmesini gerekli kılar. Mesela kardeşlerim kalp tam bir ikrarla Muhammed'in Allah'ın Resulü oluşunu ikrar edip de tam bir sevgiyle onu sevdiği halde bu duygu ve düşüncesini dile getirmeye ve buna şahadet etmeye gücü yettiği halde bunu sözle ifade etmekten imtina eder ya da dilsizlik veyahut Fizyolojik eksiklik nedeniyle korku nedenlerinden ötürü şahadet düşüncesini dile getiremiyorsa da o kimse mümindir. Nitekim kardeşlerim Ebu Talip Muhammed'in Allah'ın Resul olduğunu biliyor, onu seviyordu. Ne var ki Ebu Talip'in onu sevmesi Allah için değil, aksine yeğeni olduğundan dolayı. Muhammed'i sevdiğini açıkça ifade etmesi, onun vesilesiyle şeref ve liderlik elde etme amacına dayanıyordu. Yani onu sevmenin temeli, riyaset sevdasına dayandı. Bu yüzdendir ki kardeşlerim, Ebu Talip ölürken şahadet getirmesi kendisine teklif edildiğinde, bu ikrar sonucunda asıl sevdiği dinin yok olacağını gördü. Zira asıl sevdiği din, kendisine yeğeninden daha sevimli olduğu için bu teklifi kabul edip, şahadet ilkesini kabullenemedi. Şayet onu gerçek anlamda sevseydi, ikrar eder, dünyasını da ahiretini de kurtarırdı. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin, bu ince noktaları anlayan samimi kullardan eylesin. Eğer hakikaten hakikaten Muhammed'e olan sevgisiyle kendi dinine olan sevgisini karşılaştırdığında Ebu Bekir'in sevdiği gibi sevseydi takva ehlinden olurdu. Allah onu temizlerdi. Hiçbir nimetin gözün gönlün idrak edemediği cennete sokardı. Ama o kendi dinini sevdi ve onda kaldı. Evet. Evet kardeşlerim. Ebu Talip, Ömer, Osman, Ali ve şehadeti kesin bir dille getiren diğer müminlerin sevdiği gibi sevemedi. Sevemedi. Ne yaptı? Bu yüzden onun sevgisi Allah için sevmek kategorisine giren sevgi türünde değil, Allah ile beraber sevme kategorisine giren ve insanı şirke düşüren sevgi türünden değil. Bu nedenle Allah Azze ve Celle Resuluna yardımcı olma adına Ebu Talib'in yaptıklarını kabul etmedi. Çünkü o yaptıklarını Allah için yapmadı. Zira Allah, kendi rızasını kazanma amacıyla yapılmayan amelleri kabul etmez kardeşlerim. Sadece kendi rızasını arayarak yapılanları kabul eder, en yüce Rabbinin zatını isteme amacıyla amel edenin ettiği gibi amel eden bunun tersindedir. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, Ebu Talib'in vefatı üzerine sen sevdiğine hidayet edemezsin. Sen ona yetmiş değil yüz kere tövbe istifarda bulunsan Allah yine affetmeyecek. Ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifar etme yakışmaz demişti. Evet kardeşlerim Allah hepimize anlayış versin. Bakın bir sevgi insanı tevhitte yücelttiği gibi aynen Ebu Bekir'de, Ömer'de olduğu gibi nefsim de dediği gibi ama bir sevgi bir sevgi ne yaptı onun ebedi cehenneme girmesine sebep oldu. Bakın bu noktada sahabe soruyor Allah kendilerinden razı olsun. İnsanın kafasına takılacak her soruyu sormuşlar. Ey Allah'ın Resulü! Ebu Talip sana o kadar iyilik yaptı. Gelen birçok düşmanlığa karşı kol kanat geldi, göğüs geldi. Senin ona hiç mi bir faydan dokunmayacak? Evet. Allah Resulü ve Vesselam. Evet diyor. Bana yaptığı yardımlara karşılık cehennemde topuklarına kadar ateşe girecek, onunla da beyni fukurlayacak diyor. Allah iman üzerinden yaşayıp iman üzerinden ölmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet. Demek ki sevgi çok önemli. Aleyküm Hoş geldiniz kardeşlerim. Demek ki iman ve tevhidin gerçeklik kazanabilmesi için her ikisinde de sevginin kalbin ta derinliklerinden kaynaklandığı gibi amelin de kalpten kaynaklanması gerekir. Bilmiyorum sözlerini bağlayabildim mi? Yani kalbin tasdiki dilin ikrarı azaların göstergesi. Demek ki iman ve tevhid birbirleriyle çok ilişkili kardeşlerim. Evet. Dinin tamamen Allah'a özgü has kılınması gerekir kardeşlerim. Amelsiz bir din din değildir. Çünkü din kavramı ibadet ve itaatı içerir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle iki sureyi bu iki konuyla ilgili indirmiştir tamamen. İhlas suresi ve kafirin sureleri. Bu surelerden ilki söz ve amelin tevhidi. İkincisi ise kardeşlerim amel ve iradenin tevhidini anlatır. Aleykümselam ve İhlas Suresine baktığımızda ise kardeşlerim de ki Allah birdir. O samettir. Doğurmamış ve başkası tarafından doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Allah Azze ve Celle bu tevhidi söylemeyi emrettikten sonra de ki, ey kafirler ben sizin taptıklarınıza ibadet etmez. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edenler değilsiniz. Ben kesinlikle sizin tatlılarımıza ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim banadır buyurmuştur kardeşlerim. Demek ki bu surede Allah Azze ve Celle Allah'tan başka kulluk edilen ilahlardan uzak durmayı gerektiren ifadelerin dile getirilmesini ve ibadeti sırf Allah için yapmayı emrediyor kardeşlerim. Demek ki ibadet kelimesinin asıl anlamı kasıt ve iradedir. Allah hepimize anlayış versin. İbadet kavramını tek başına ele aldığımızda, Tevekkül ve benzeri kavramları da onun anlam örgüsü içinde ele almamız gerekir. İbadet kelimesi tevekkül kavramıyla birleştiği zaman tevekkül, ibadet kavramının bir parçasına dönüşür. Nitekim iman kavramını anlatırken yeni işçi işte üzerinde hep durduk. İbadet kavramıyla alakalı Allah Azze ve Celle her sohbetin de başında dediğimiz gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Evet kardeşlerim demek ki ibadet kapsamına emredilenleri yapma sakıncalı yasak olanları terk etme hususu girer tevekkül de bu anlamdadır. Yine Allah Azze ve Celle her namazın her rekatında Fatiha suresinde ancak sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz. Ayetini okutturuyor kardeşlerim. Öyleyse ona ibadet et ve ona tevekkül et diyor hüdde Allah imanımızı artırsın, gayretimizi artırsın kardeşlerim. Bazı kimseler İslam üzere doğup hiçbir zaman küfre düşmeyen bir kimsenin kafir iken müslüman olan kimseden daha üstün olduğunu sanır. Oysa bu tamamen yanlış bir sanıdır kardeşlerim. Çünkü önemli olan, dikkate alınması gereken nokta akıbet noktasıdır. Bu iki insandan hangisi son döneminde takvada daha ileri bir noktaya erişmiş ise, en faziletli kimse odur. Mesela sahabenin bir tanesi Allah kendisinden razı olsun. Allah'a hamd olsun ki diyor falanın ölümü benim elimde oldu. Hamza'yı kastediyor. Sahabeler kılıç çekenleri bile oluyor. Ne oluyor diyor ya. Biraz sakin olun. Eğer diyor o beni öldürmüş olsaydı ben o zaman müşriktim. Cehenneme gidecektim diyor. Allah Resulü ve vesselam şu iki kişiye güldü diyor kardeşlerim Sallallahu Aleyhi ve gülüyor. Gavi de gülüyor. Birisi ki diyor müşriktir. Bir mümini vurur. Şehit eder. Öldürür. O cennete gider. Allah ona hidayet eder, o da Allah yoluna cihad eder, öldürülür, o da onun yanına gider ve Allah o, o ikisine güldürür. Allah sonumuzu hayırlı eylesin kardeşlerim. Amellerine güvenip, haktan sapan, gururlu, şımarık, münafıklardan bizlere eylemersin. Demek ki kardeşlerim, şu bir gerçek ki, küfürden sonra Allah'a ve resul'una iman eden ensar ve muhacirden ilk dönem Müslümanları daha sonra İslam üzerine doğan kendi çocuklarından ve diğer Müslümanlardan daha fazil etti. Şu bir gerçektir ki kardeşlerim şerri, kötülüğü tadarak kendi deneyimiyle onu tanıyıp daha sonra hayrı, iyiliği tadarak Yine kendi deneyimle onu tanıyan kimse bizzat kendi çabasıyla iyiliği yakaladığı ve onu tanıdığı için onu daha bir sıcak duygularla sever. Öte yandan kötülüğü de bizzat kendi deneyimiyle tanıdığı ve tattığı için kötülüğü bilmeyen, onu tatmayan kimseden daha fazla ondan tiksinir ve nefret eder. Allah bize imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşler. İyilikten başka bir şeyi tatmayan ve tanımayan kimse daha sonra bir kötülükten karşı karşıya kaldığı zaman belki de onun kötü olduğunu bile anlayamaz. Aleykümselam, Aleykümselam. Bu nedenle ya bilmeyerek o kötülüğün içine düşer ya da o kötülüğü tanıyan kimsenin, o kötülüğü yadırgayıp ondan tiksinerek kaçındığı gibi yadırgayamaz, tiksinemez. Bakın bu nedenle Ömer, Allah kendisinden razı olsun, şöyle demiştir. Cahiliyeyi tanımayan kimselerin yüzünden İslam'ın ilk dönemindeki saflığı, sadeliği, halka, halka bozdurmaya uğray diyor. Evet. Cahiliyeyi tanımayan kimselerin yüzünden, İslam'ın ilk dönemindeki saflığı, sadeliği, halka, halka halka bozulmaya uğrayacaktır. Diyor. Yine Ömer diyor ki, İslam'ın yetkinliği marufu emretmek, münkerden yasaklamakla sağlanır. Bunun diyor tamamlanması ise ancak Allah yolunda cihad etmekle mümkündür. Kim onun dışındaki kavramları tanımadan yalnızca marufu tanımakla işe başlarsa münkerin mahiyeti, niteliği, özellikleri ve doğurduğu zararlar hakkında bilgisi olmaz diyor. Allah ondan razı olsun. Bu bilgisi, bilgisizliği nedeniyle münker ehliyle nasıl mücadele edeceğini de bilemez. Tutarlı bir yol da belirleyemez. Bu nedenle bir kimse sakınma, ehlini ondan men etme ve onlarla mücadele etme gibi iyi niyet taşıdığı zaman kötülüğü ve onun belirgin özelliklerini bilmesi, tanıması onun hakkında bilgisiz olmasından çok daha hayırlıdır. Aleykümselam ben hoş geldin birleş. Bu yüzdendir ki kardeşlerim sahabeler Allah hepsinden daha zorsun. İyiliği, hayrı ve kötülüğü yani şerri bütün boyutlarıyla bildikleri İslam'ın, imanın ve salih amelin nedeniyle güzel küfür ve Allah'a baş kaldırı isyanın nedenli, çirkin bir durum olduğunu bilmeleri nedeniyle iyiliği tam anlamıyla sevip, kötülükten tiksindikleri için iman ve cihat yönünden kendilerinden sonra gelen kuşaklardan daha yüce kişiliklere sahiptiler. Evet kardeşlerim. Aleyküm selam ve hoş geldiniz. İşte bu gerçeklerden ötürü kardeşlerim fakirliğin, hastalığın, korkunun acısını tadan kimse, zenginliğe, sağlığa ve güvenliğe, onları tatmayan kimseden daha Evet. Demek ki, zıtlık, kendi karşıtı olan nesnenin güzelliğini açığa çıkarır. Evet. İki zıtlık, bir güzellik için bir araya gelir. Rabbim hepinize hayır versin kardeşlerim. Yine Allah kendisinden razı olsun Ömer diyor ki, ben aldatıcı bir kimse değilim. Bu nedenle hiçbir aldatıcı da beni aldatamazsın. Evet kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Ömer, ben aldatıcı iki yüzlü değilim. Kandırmam. İnsanları hiç aldatmam. Bu nedenle hiçbir iki yüzlü de beni aldatamaz diyor. Rabbim onu örnek edinenlerden eylesin bizi. Gerçi övgüye layık temiz kalp sahibi kimse, kötülüğü değil, iyiliği ister. Bunun en iyi bir şekilde olması, ancak iyilik ve kötülüğün bütün boyutlarıyla bilinmesiyle mümkündür. Ama kötülüğü tanımayan bir kimse, bu noktada eksikliği yüzünden takdire şayan bir kimse değildir. Evet kardeşlerim, aslında amaç burada bütün bunları söylerken her küfrün ve isyanın tadını tadan kimsenin bu bilgisi nedeniyle onu tatmayan ve bilmeyen kimseden mutlak anlamda küfrü ve isyanı daha iyi bildiği ve onlardan daha fazla tiksinip kaçındığını anlatmak değildir. Çünkü burada tam bir uyum mümkün değildir. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı bizden tiksindirsin. Düşünün, bir doktor hastalığı hastadan çok daha iyi bilir. Peygamberler de salat selam onların üzerine olsun, bu dinin tabipleri, uzmanları kardeşlerim, Diğer insanların tattığı gibi kötülüğü tatmasalar da kalpleri nelerin düzelttiğini, kalpleri nelerin bozduğunu diğer insanlardan çok daha iyi bilirler. Allah Resul'ün izinden gidenlerden niyazım. Burada asıl anlatılmak istenen şudur kardeşler. Bazı insanlar kötülüğü tadarak öğrenir. Bu öğrenme eyleminden öznel bir deneyim meydana gelir. Bu deneyim sonucunda söz konusu kişi o kötülükten nefret eder. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla bolca beraber bulunduğu bir ortamda bir sahabe benim zina çok hoşuma gidiyor. Ben zinadan çok hoşlanıyorum diyor. Sahabeler onun Elbisesinden, vidasından çekiştiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın onu diyor. Bana gelsin. Adam geliyor. Dizini dizine koyuyor. Elini elinden tutup ona bazı sorular soruyor. Sen annenin başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamaya Allah Resulü diyor. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz diyor. Sen, kız kardeşinin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamı Allah'ın Resulü diyor. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın taifesinden bütün akrabalarını sayıyor ve sahabe diyor ki Allah ondan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ey Allah'ın Resulü. Senin yanına geldiğinde zina'dan daha sevimli bir amel yoktur diyor. Ama şimdi zina'dan daha tiksinç hiçbir amel yoktur diyor. Allah'ım amin, Allah'ım kabul buyur demektir. Aynıdır. Biraz daha içten, biraz daha samimidir. İkisi de caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Evet. Burayı anlatabildim mi kardeşlerim? Yani nasıl ki hastalığı doktor hastadan daha iyi bilir, teşhis eder, tedavi yolunu bilirse Resuller de dinin uzmanları ve tabipleridir. Kalplerin neye meyledeceğini neyi seveceğini ve kalplerin neyi bozacağını peygamberin yaptığı bidat olur mu kardeşim? Allah Resulü'nün yaptığı bidat olur mu? Evet. Demek ki kardeşlerim imanın güzel anlaşılması gerekir. Söz gelimi başlangıçta Müşrik olan, Hristiyan veya Yahudi olan bir takım insanlar vardı. Bunlar şüphelerden, bozuk düşüncelerden, zulüm ve kötülükten ne tür bir küfür olgusu meydana geldiğini gayet iyi bilirler. Daha sonra Allah Azze ve Celle kalplerini İslam'a açtığında İslam'ın güzelliğini öğrenip tanırlar. Bu tanıma ve kavrama çoğu gez İslam'a daha çok gönül vermelerine İslam'ın ve küfrün gerçek anlamda hakikatinden habersiz bazı kimselerden daha çok küfürden nefret etmelerine neden olur. Çünkü gerçek anlamda İslam'ın ve küfrün hakikatini bilmeyen kimse bazen şu hakikate bazen bu hakikate karşı çıkmazsa ya da şunun övülmesini ötekinin yerilmesinden başkasını taklit etmekten kurtulaması. Buraya anlatabildim mi kardeşlerim? Aleykümselam ve hoş geldin. Gerçek anlamda İslam'ın ve küfrün hakikatini bilmeyen kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle onun kalbi teneke kalptir. Yani nasıl ki diyor suyu gördüğünde o fasulyeler diyor coşar, deneye durursa, bunlar da diyor iyiliği gördüğünde, kendini öven gördüğünde oraya dönerler. Nasıl ki diyor bir yaranın etrafına mikroplar bulaşıp da ciret bağlamış, kabuk bağlamışsa, aynen diyor küfrün hakikatini bilmeyen kimse de birinin övülmesi, ötekinin yerilmesi ancak taklite gider diyor ve taklitten kurtulamaz evet kardeşlerim Allah cehaletimizi götürsün hakikaten cahillik bağnazlık haset imanın anlaşılamaması müminlerin bile iki taife olmalarına neden olur çünkü Allah azze ve celle ne oluyor ki o müminlere işledikleri günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuş o münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz. Biz zannediyoruz ki herkes bizim gibi tertemiz, iman eden imanının gereği amel eden. Halbuki kalbinin tasdiklediği gibi bir olay yok. Sadece senin yanına geldiğinde senin gibi görünen. Amelinin senin yanında senin gibi yapan birisi var. Evet. Açlığın acısını tatan bir kimse daha sonra doymanın zevkini de tadar kardeşlerim. Allah imanın lezzetini tüm damarlarında bulanlardan eylesin. Hastalığın acısını tadan bir kimse bunun ardından sıhhat ve afiyetin lezzetini tadar ya da korkunun acısını tadan bir kimse, ardından güvenliğe kavuşmanın mutluluğunu tadar. Şimdi, böylesi olumsuzlukların acısını tadan bir kimsenin sıhhate, güvenliğe ve tokluğa duyduğu sevgi, buna karşın açlıktan, hastalıktan ve korkuya kapılmaktan duyduğu nefret, bu belalara uğrayıp Bunların hakikatini bilmeyen kimseden elbette çok daha büyük olur. Aleykümselam ve Rahmetullah. İşte bunun gibi, bidatçı ve kötü kimselerin arasında yaşayıp, daha sonra Allah'ın hakkı kendisini açıklaması bereketiyle, bu hakkı kavrayarak, günahlarına işten bir pişmanlıkla tövbe eden ve Allah yolunda cihad etmekle rızıklandırılan kimse, İçinden geldiği kimselerin durumunu çok daha iyi bilir. Onlara denk olmaktan çok daha çok kaçınır. Onlarla yaptığı mücadele diğerlerinden daha büyüktür. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayır kazandırsın. Düşünün kardeşlerim. Ömer bin Hattab Halid bin Velid. Allah her ikisinden de razı olsun. Onların öncelerine baktığımızda bunlar İslam'a karşı en sert en azılı düşmanlık yapan değil miydiler? Fakat Müslüman olunca her ikisi de kendilerinden önce Müslüman olan kimselerden iman, salih, amel Kafirlerle cihat ve Allah Resulü'nün dinine yardım konusunda çok daha ileriye geçmediler Allah onlardan razı olsun. Ömer'e bakın. İmanda, ihlasta, sadakatta Allah bilgisi, mağfiret öyle bir marifet ileri gitti ki, öyle bir feraset sahibiydi ki, nefsin hevasından en çok uzak duran, Allah'ın dinini hakim kılma hususunda en üstün çabayı gösteren kimse olmadı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu demedim. Demek ki çalışırsak, imanı anlarsak, kana kana bütün damarlarımızda bu lezzeti hissedersek Aynı şeyi biz de yapabiliriz kardeşlerim. Demek ki dikkate alınması gereken husus insanın başlangıç dönemlerindeki eksiklik değil. Sonuçta ulaşılan noktadır. Allah hepimizin imanını arttırsın kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Bizleri sevsin. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben rahmet peygamberiyim. Ben tevbe peygamberiyim. Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim Resulümüz. Bu Resul sayesinde bizden önceki ümmetlerin sırtındaki ağır yükler boyunlarındaki zincirler bizden kaldırıldı kardeşlerim. Evet. Allah imanımızı artırsın. Demek ki iman kalbin tasdiki, dilin ikrarı amellerin göstergesiymiş kardeşlerim. Demek ki kalbin, dilin ve organların ameli olmadan imanın göstergesi de mümkün değil. Evet kardeşlerim. Demek ki bu arada ihsanı da unutmayacağız. Allah'ı görüyor gibi ibadet etmemiz gerekir. Ona itaatta, ibadette zaten onun bizi gördüğünü bilme bu düşünceye hakim olma iman ve İslam'ın korunmasına sebep kardeşlerim. kalp iman ettiğinde tasdiklediğinde yani kalbin tasdiki ve boyun eğmesi onu sevmesi onun istemediğinde nefret etmesi buz etmesidir. İman tasdiktir kardeşlerim. Yalanlamanın zıttıdır. Tevekkül etmedir. Ve Allah'tan korkmadır kardeşlerim. Unutmayalım ki Ebu Talib'in din sevgisi yeni Muhammed'e duyduğu sevgiden daha ağır bastı. Ve dinine duyduğu o sevgiye binaen Allah'a Azze ve Celle de müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de mü'minlere tövbe istifa etme yakışın kalmaz demiştir. Demek ki iman ve tevhid gerçek kazanabilmesi için her ikisinin de sevginin kalbin ta derinliklerinden gelmesi, amelin de kalpten kaynaklanması gerekir. Ve başka derslerde de anlattığımız gibi bir amelin kabul olmasındaki iki esasdan birisi Allah için yapma, ikincisi de peygamberin sünnetine uygun olmasıdır. Evet kardeşlerim, demek ki ibadet kelimesinin güzel anlaşılması gerekiyor. Bizden sudur eden her söz, her düşünce, her fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı ibadet. Yani ibadet asıl anlamı kasıt ve iradedir. Allah bizleri yolundan ayırmasın, korkan bir kalp, doyan bir nefis versin, imanın inceliklerini kavrayan, iman eden, salih amel işleyen ve hakkın yolunda bir mer gibi, bir Halit gibi olanlardan bir. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Bizlere merhamet etsin. İnandığı gibi yaşayan, yaşamaya gayret edenlerden eylesin. Ve inandığı gibi yaşayanlarla bizleri dost etsin kardeşlerim. Şuhaneke Allahümme ve dehamdike Eşhuden la ilahe illa ente Estağfurullah ve tevbileceğim. Evet, Allah hepimizden razı olsun.